Ve salatu ve selam ala seyyidil evveline vel ahirin. Seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecma'in. Ve men tebi'ahu bi ihsanin ila yavmiddin. Ama ba'du fa'alamu eyyuhel ikhvan. Fe inne efdalel hadisi kitabullah. Ve efdalel hediyyü seyyidina Muhammedin sallallahu te'ala aleyhi ve sellem ve şerrü'l umuri muhtesatuhu ve küllu muhtesetin bid'ah ve küllu bid'atin dalale ve küllu dalaletin ve sahibiha finnar ve bis senedir muttasile 'ala'n-nebi sallallahu aleyhi ve selleme ennehu kâl selamun 'ala men ittaba'a'l-huda emma ba'du fe'inni ad'uke bid'ayeti'l-islam Eslim teslem Yü'tike Allahü ecreke merrateyn fe in tevelleyte fe inne aleyke ismel erisiyyin ve ya ehle el kitabı te'alem ila kelimetin sewaim beynena ve beynekum en la na'bud illa allahe ve la nüşrike bihi şey'a ve la yettehize ba'duna ba'dan arba'da min dünillah fe in tevelle fekul uşhedü bi enna müslümin sadaka resulullah fima kal ev kema kal Aziz ve gösteramk kardeşlerim. Allah cümlemizden razı olsun. Allahu Teala Hazretlerinin selamı, rahmeti, bereketi dünyada ve ahirette sizlere nasip olsun. Allahu Teala Hazretleri iki cihanın hayrını sizlere göstersin, ikram eylesin. Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Hazretlerinin mübarek hadislerini öğrenmek, dinlemek, onun sünnetine uymak dinimizin aslı esasıdır. Biz de bu sebepten burada peygamber efendimizin hadis-i şeriflerini okuyor ve her hafta bilgimizi bu konuda biraz daha genişletmeye çalışıyoruz. Bu hadis-i şeriflerin okunmasına ve izahına başlamazdan önce peygamber Efendimiz'e sevgimizin, bağlılığımızın, saygımızın, ümmetliğimizin bir nişanesi olmak üzere ve onun cümle alinin ve ashabının ve etbaının ve ahbabının ruhlarına hediye olsun diye ''Vesair enbiya ve mürselin ve cümle evliyaullah ve mukarrabinin ruhlarına ve bilhassa ümmet-i Muhammed'in mürşitleri olan hakiki varisi nebi olan ''ülema-i muhakkikin saadat ve meşahit-i ruhlarına hediye olsun.'' diye ''Bu hadisi şerifleri zapt ve tespit edip nakil ve rivayet eyleyen alimlerin, ravilerin ruhlarına hediye olsun.'' diye okuduğumuz kitapları yazanların içinde ibadet ettiğimiz ibadethaneleri yapanların yardımcı olanların kendilerinin ve geçmişlerinin ruhlarına hediye olsun diye bu belgeleri bizden önce çarpışıp çalışıp Allah yolunda cihad ederek fethetmiş olan Fatihlerin şehitlerin, gazilerin, mücahidlerin düşmanlar saldırdığı zaman müdafaa eden müvahhid askerlerin ruhlarına hediye olsun diye ve uzaktan yakından bu hadisi şerifleri dinlemek üzere buraya toplanıp gelmiş olan biz kardeşlerimizin ahirete göçmüş bütün sevdiklerinin ve yakınlarının ruhlarına da hediye olsun. Biz yaşayan Müslümanlar da Rabbimizin rızasına uygun yaşayalım. Huzuruna sevdiği, razı olduğu kullar olarak varalım diye bir Fatiha-i Şerif üç İhlas-ı Şerif okuyalım. Ondan sonra başlayalım. Buyurun. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Her şeyde hikmet vardır. Kardeşlerimiz bir İngilizce misafir getirmişler. O henüz İslam'a girmemiş, birçok dinleri inceleme arzusundaymış. Bizimle de konuşmak, sorular sormak üzere gelmiş. Biz de hadisi şerif dersinden sayfa öyle bir yere geldi ki sanki o şahsa cevapmış gibi. Bir hadisi şerifi okuyup onun izahından derse gireceğiz. Sıra zaten oradaydı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem muhterem kardeşlerim Allah'ın Celle Celaluhu alemlere rahmet olarak yani Lütfundan Kereminden insanlar doğru yolu bulsunlar da cehennemde yanmasınlar diye önceden haberci olarak, müjdeci ve korkutucu olarak gönderdiği peygamberlerin en sonuncusudur. Allahu Teala Hazretleri insanları yaratıp, yaşatırken dünyaya göndermiş ve onlara hayat denilen bir devre nasip etmişken onları kendi başlarına bırakmamıştır insanların dünya üzerinde yaşamalarını doğruyu bulmalarını mutlu olmalarını sağlayacak hususları onlara öğretmiştir. Onlara ilerideki tehlikeleri bildirecek haberciler göndermiştir. İlk insan ve peygamber Hazreti Adem'den itibaren ve immin ümmetin İlla halafi hanezir hiçbir ümmet yoktur ki Allah oraya bir ihtarcı bir haberci göndermemiş olsun. Rahmetinden her diyara bir şey göndermiştir. Allahu Teala Hazretleri. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir ümmete değil bütün insanlara peygamber gönderilmiştir. Sadece Araplara değil, Araba ve Aceme ve Türk'e ve Kürb'e ve Çerkes'e ve Abazaya ve efendim, boşuna ve efendim Avrupalıya Afrikalıya Zenciye efendim Kızıl Dilliye Sarı Benizliye Soluk Benizliye herkese göndermiştir Allah. Kıyamete kadar Peygamberliğinin devresi devam edecektir. Kendisine indirilmiş olan Kur'anı Kerim. Kelam-ı Kadim Mushaf-ı Şerif Allahu Teala Hazretleri tarafından ona vahyedilmiş ayetleri ihtiva eder ve bunlar <gülüyor> ve bunlar Allahu Teala Hazretlerinin dileği ve garantisi ile bozulmadan bugüne kadar gelmiştir. Çünkü inna nehlul zelne zikre ve inna lehu hafizun. Kur'an-ı Kerim'i hiç şüphe yok ki biz indirdik. Bunda şek, şüphe, tereddüt etmeye düşm yok. Onu indiren biziz ve onu da kıyamete kadar her türlü tasalluttan, tahriften koruyacak olan biziz buyuruyor Allahu Teala Hazretleri azamet sigasıyla yani azametinden dolayı ben demiyor biziz diye hitap ederek böyle şey yapıyor. Buna Arapçada azamet sigası derler. Azametinden celalından, kibriyasından dolayı buyuruyor ki bunu biz indirdik biz koruyacağız. Yani Allahu Teala Hazretleri ben indirdim ben koruyacağım diye garanti vermiş olduğu bir Kur'an-ı Kerim'e sahibiz. Hükmü bütün insanlara şamil olduğu için Kur'an-ı Kerim'in ve Peygamber Efendimiz'in vazifesi bütün insanlara yönelik olduğundan bir bölgeye, bir bölgeye, bir şehre, bir kasabaya, bir küçük zaman parçasına, bir dilime efendim mahsus olmadığında Peygamber Efendimiz İslam'ı her tarafa yaymak için kendi zamanında tedbirler almıştır. Kendi zamanında tedbirler almıştır. Öyle peygamberler vardır ki Zamanlarının muvakkat olduğunu biliyorlardı ve söylüyorlardı. Mesela Hazreti İsa Aleyhisselam'a diyorlar ki: "Sen misin o meth edilen gelecek mübarek şahıs? Hayır diyor. Ben onun müjdeci, müjdecisiyim. O benden sonra gelecek diyor. Çünkü peygamber efendimizin geleceğini her ümmetten fertlere kendi peygamberleri vasıtasıyla Allahu Teala hazretleri bildirmiş onun devresine sizin soyunuzdan birisi erişirse uyusun diye onlara bilgi sahibi kılmıştır. Hepsiyle ahd-ı misak etmiştir. Çünkü Yahudinin yayıldığı bir yere efendim orada başka bir din gelmemiş olabilir. Yahudiler uzun zaman kalmış olabilirler. Hristiyanlığın yayıldığı bir yere başka bir din gelmemiş olabilir. Uzun zaman kalmış olabilirler. Öteki ümmetlerin, peygamberlerin ümmetlerinin yaşadığı devrelere bölgelere başka mesajlar, inançlar gitmemiş olabilir. Oradaki insanlar bilsinler ki çok mükemmel bir peygamber gelecek. Ahir zaman peygamberi gelecek diye her tarafa bilgi yayılmış. Hani şanı, şerefinin yüceliğinden dolayı. Nitekim İngilizce yazılmış olan bir Pakistanlılar tarafından yazılmış olan bir kitapta da okumuştum. Daha başka kitaplarda da benzeri malumatı ve belgeleri bilgileri görmüştüm o kitapta efendim diyordu ki ee, müellif peygamber efendimizin peygamber olarak gönderileceğine dair Hindistan'daki dinlerin kitaplarında da bilgi var çünkü biliyorsunuz Hint kıtası çok büyük bir kıta çok büyük bir bölge çok yaygın bir bölge, çok eski devirlere kadar inen, yani milattan çok öncelere, gerilere giden, geniş kültürlerin bulunduğu, kaynaştığı bir bölge. O Sanskritçe, efendim, Brahman ve Budist metinlerinde de Peygamber Efendimizin geleceğine dair bilgiler var. Hatta işte fotokopileri, işte resimleri, işte sayfaları, işte ifadeleri diye İngilizceye tercüme etmiş o kitapların sayfalarını. Ayrıca İranlıların İslam'dan önceki devrelerde bölgelerini idare etmiş olan Sasani'ler ve Persler ve Medler zamanında çıkmış olan inançlarda da ileride bir peygamber gelecek diye malumat var. İncil'de de ileride bir peygamber gelecek diye malumat var. Tevrat'ta da ileride bir peygamber gelecek diye malumat var. Ve bunlar Kur'an-ı Kerim'de de bildirilmiş. Nitekim Kur'an-ı Kerim'in bir ayeti i kerimesinde, saf suresinde Allahu Teala Hazretleri buyuruyor ki, Hz. İsa şöyle demiş kavine, Allah bize bildiriyor. ayeti i ile bize bildiriyor ki, Ya beni İsrail, ey İsrail oğulları, İnni Resulullahı İleyküm, ben İsa, size Allah'ın gönderdiği bir elçiyim, Resulüm. Musaddika limâ beyne yeminet Tevrat. Benden önce Musa Aleyhisselam'a indirilmiş olan Tevrat'ı tasdik edeceğim. O da hak peygamberdi. O kitap da hak kitaptı. Onun içindeki ahkama da evet tamam. <oğ freely split> oh. Ve mübeşşiren bir resulün yetimim Muhu Ahmed. Ve benden sonra gelecek olan ve adı Ahmet diye isimlendirilmiş olan bir peygamberi de size müjdelemekle görevliyim. Hz. İsa diyor bunu kavmine. Ve mübeşşiren bir rasulin öyle bir peygamberin geleceğini müjdelemekle vazifeliyim ki yeti minbadi benden sonra gelir o dünyaya ismuhu Ahmet ismi de Ahmet olacak diye o zamandan bildirmiş felemmâ ca'ehû Bil beyinatı galü hala sihrun nubin Beyineleri, ayetleri, delilleri, mucizeleri gösterdiği zaman peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dediler ki bu apaçıken sihirbazlıktır. Olağanüstü şeyler. Sihir yapıyor bu adam dediler. Bilemedikleri için o zamanın müşrikleri. İşte böyle bir peygamber. Yani Yahudiler bekliyorlar ki Allah'ın met ettiği o zat nereden gelecek, nasıl gelecek bekliyorlardı. Hatta Mekke'nin müşriklerine diyorlardı ki, bir peygamber gelecek, göreceksiniz o zaman biz putları nasıl kıracağız. Sanıyorlardı ki Yahudilerin içinden gelecek. Efendim putları kıracak ama kendi işlerinden gelecek sanıyorlardı. Tahmin etmediler. Arapların içinden, yani Kureyş'in içinden çıkacağını tahmin etmediler. Daha önce tehdit ediyorlardı. Siz şimdi şöyle yapıyorsunuz, böyle yapıyorsunuz bize ama. Bir peygamber gelecek, biz putların hepsini kıracağız. Sizin hepinizi sileceğiz yeryüzünden. Yani şirk kalmayacak diyorlardı. Ama geldikten sonra keferu <gülüyor> bihi yani ma ca'ehu ma ca'ehum ma'arafuhu keferu bihi o önceden bildikleri kendilerine bildirilmiş olan şey vuku'a gelince bu sefer kafir oldular, inkar ettiler inkar ederse etsin, Allah'ın lanetine uğrarlar Allah, Allah'a kimse zarar veremez haşa, sümme haşa Allah'a hiç kimse zarar vermez bir insan silahını gökyüzüne kaldırsa bütün silahının şarjörünü gökyüzüne boşaltsa ne olacak Allah'la Allah'la zıt giden kendisi mahvolur, perişan olur onlar öyle oldular işte Peygamber Efendimiz böyle bir peygamber. Bunu böylece bilesiniz. Eski kitaplarda Hindistan'da, Çin'de, İran'da, Avrupa'da, Amerika'da, efendim Afrika'da yayılmış efendim dinlerin mukaddes kitaplarında Peygamber Efendimize ait bilgiler var. Kimisinde ismi belirtiliyor. Yani ismi şu olacak diye. Nitekim İncillerde İncil'lerde de İncil'lerin asıl üstrası elimizde yok. Tercümeleri var. Muhtelif dillere yapılmış tercümeleri var. Böyle bir şahıs gelecek diye bilgi var. Ama onlar diyorlar ki o şahıs Cebrail olacak filan. Ya o şahıs diyor melek demiyor ki Cebrail olsaydı melek gelecek derdi. Melek zaten gelir gider. Onu söylemez Allah-u Zala Hazretleri. Şiş, bu uzun bir bahistir. İspatı yapılmıştır. İngilizce neşeredilmiş kitaplarda mesela Türkiye'de tercüme edildi Muhammed Dedet diye bir şahsın, Güney Afrika'da Pakistanlı Müslüman bir şahsın, oradaki papazlarla yaptığı münazaralar ve münakaşalar sonunda İngilizce olarak telif ettiği eserler var. O eserleri Diyanet İşleri Başkanlığı tercüme etmiş, edilmiş, o kitaplar var elimizde yani e, o bilgilere umumiyetle halkımız vakıf. Peygamber Efendimiz kendisi de sallallahu aleyhi ve sellem kendi devresinde hatta Mekke devresinde sabredin bu din yayılacaktır dedi. Bu işkencelerden yılmayın bu din galip gelecektir dedi. Vallahi dedi bu din okyanuslara yayılacak denizlerin üzerinden kıtalara dağılacak diye hadislerinde bildirdi ki biz bu hadislerin bir kısmını buralarda okuduk. Daha en ümit ışıklarının zayıf olduğu devrelerde dahi böyle dedi Peygamber Efendimiz. Çünkü kendisine bu bildiriliyor idi. Bunun böyle olacağı kendisinin peygamber olmak dolayısıyla malumuydu. Peygamber Efendimiz çevresindeki insanlara İslam'ı tebliğ etti. Hristiyanlara tebliğ etti. Hristiyanlar hakkında ayetler indi. Ya ehrel kitap, Ey Kur'an'dan önce kendilerine kitap indirilmiş olan kavimler yani Yahudiler, Hristiyanlar ey kitap ehli olan insanlar te'anev ilâ kelimetin sevaim beynena ve beyneküm aramızda müşterek olan söze gelin Abu nâbude illallah o söz ki Allah'tan gayriye ibadet etmeyelim ve lâ nüşrike bihi şeyen ona bir herhangi varlığı yarattığını şerik ortak koşmayalım, müşrikliğe düşmeyelim Velayette kide bağduna baldan erbade min don illah Allahı bırakıp da insanlar birbirlerini put edilmesin ilah edilmesin Hazreti İsa'yı çarmaha gerilmiş gösteriyorlar başı düşmüş kolları düşmüş ayakları kıvırılmış geçiyorlar karşısına tapınıyorlar Ya bu Allah'ın kulu. işte senin gibi kolu var bacağı var gözü var kulağı var kana ye kulanitta unzur kefen usarafül ayatüsünler yani yemek yerdi, çarşıda pazarda dolaşırdı, senin benim gibi beşer idi, Allah'ın beşer kul olan yaratığını ona eş, ortak koştular, Allah'ın oğlu dediler, sümme haşa. olacak şey değil, insanların şaşkınlıklarının haddi nihayeti yok. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hristiyanlara bu ayetleri tebliğ etti. <gülüyor> Yahudilere havralarına kadar gitti... ''Ben dedi Tevrat'ta bahsedilen peygamberim, bana iman edin.'' dedi. Kimisi iman etti, kimisi etmedi. İman eden Yahudi alimleri var. Evet, sen Tevrat'ta bahsedilen peygambersin, kabul ettik diye Müslüman olanlar var. Mesela Yahudi hahamlarından Abdullah İbni Selam, anh, onlardan biridir. Medine-i Peygamber Efendimizin geldiğini duyunca, ''Dur bakalım birisi geldi diye söylüyorlar, gidip göreyim şunu.'' demiş. Feyza bi vechi Yüzüne bir baktım ki diyor kendisi anlatıyor sonradan. Yüzü hiç öyle yalan söyleyecek bir insan yüzü değil. Pırıl pırıl nurani Peygamber Efendimizin siması hayran kalmış. Kendisi Yahudi görmek için gidiyor yani neyin nesiymiş diye anlamak için gidiyor. Ondan sonra kendisi Peygamber Efendimiz Yahudi havrasına gittiği zaman dedi ki ey Yahudi cemaati Tevrat'ta şu ayet var şu ayet var, şu ayet var. Sizin kitabınızda benim peygamber olarak geleceğim yazılmış. Allah tarafından size bildirilmiştir bu ayetlerde. Bana iman edin, bana tabi olun dedi. Onlar böyle başlarını önlerine eğdiler, cevap vermediler. Tebdiğini birkaç defa tekrarladı peygamber efendimiz. Sonra Havra'dan çıktı, geri döndü giderken arkasından bu Abdullah İbni Selam koşarak geldi. Dedi ki, Ya Resulallah, şehadet ederim ki sen Allah'ın hak peygamberisin elçisisin senin söylediklerin doğrudur bu ayetler bu cümleler Tevrat'ta vardır biz gerçekten öyle bir şeyi bekliyorduk sen Allah'ın hak peygamberisin bunlar kıskançlıklarından inatlarından cevap vermediler sana ben onlardan değilim ben sana tabi oldum dedi Abdullah Efendi Selam Hristiyanlardan Müslüman olanlar var Peygamber Efendimiz'e ilk vahiy geldiği zaman az çok eski kitapların bilgisine sahip olan eski alimlerden sen ileride peygamber olacaksın gördüğü rüyalar şeylerden o Cebrail aleyhisselam'ı görmesinden Hira hadisesinden dolayı filan ah senin zamanına keşke ben yetişsem keşke kavmin seni yurdundan çıkartacağı zaman senin yanında sana yardımcı olsam dedi o şahıs peygamber efendimizin yanındakiler de dediler ki ya çıkartacaklar mı kavmi bunu Mekke'den çıkartacak mı bunu evet çıkartacak diye söyledi. Çünkü kitaplarda bunlar yazılıyor. Savaş yapacağı, müşriklerde savaşacağı, putları kıracağı o Hint kitaplarında da yazılmış. Peygamber Efendimiz başkalarına mektuplar da gönderdi. Eline efendim yani baya imza atarak, şey yaparak efendim mektup yazdırarak elçilerin eline mektup vererek gönderdi. Nereye gönderdi? Mısır'a gönderdi. İran'a gönderdi. İran'da Sasani İmparatorluğu vardı. Bizans İmparatoru, o zaman o Peygamber Efendimiz'in zamanında yaşayan İmparator Herakliyus idi. Herakliyus'a gönderdi. Elçi gönderdi, kitap meşişe gönderdi. Daha başka çevredeki Melitere gönderdi. Zamanının Habeş İmparatoru Necaşi Peygamber Efendimiz'e iman getirdi. İman getirdi ve Peygamber Efendimiz onun vefat ettiği gün o Habeşistan'da, Peygamber Efendimiz Suudi Arabistan'ın olduğu mıntıkada, arada dağlar, denizler, kilometrelerce, yüzlerce kilometre mesafeler var. Dedi ki, kardeşiniz Habeş İmparatoru Necaşi vefat etti, ona namaz kılacağız dedi. Oradan riyabında cenaze namazı kıldı Peygamber Efendimiz, onun mümin olmasından dolayı. O imparator İslam'ı kabul etti. Çünkü kendisine söylenen Müslümanlarla Mekke'nin müşriklerinden gelip bunları bize teslim edin, biz bunları asacağız, keseceğiz diyen insanların konuşmalarını dinlediği zaman bunlar haklı, ben bunları haklı görüyorum diye tabi olmuştu. Müslüman olmuştu. Heraklius'e de şey gönderdi, mektup gönderdi. Şimdi okuduğum mektup Heraklius'e gönderilen mektuptur. Peygamber Efendimiz şöyle buyurmuş. Yani hadisi şerif tabii o da onun buyurduğu şey. Mektuba yazılmış ve Heraklius'a gönderilmiş. Bu mektuplardan hali hazırda o zamanki yazısıyla müzelerde elde mevcut olanlar var. Ürdün Müzesi'nde, Mısır Müzesi'nde, İstanbul Türk İslam Eserleri Müzesi'nde. Bir de Güneydoğu Anadolu'da Ermeni Süryaniler var biliyorsunuz. Ermeni Süryanilerin efendim, papazlarından birisi Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne gelmiş kendisinin yazdığı bir kitapla bırakmış bizim de kilisiyen vakıflarımız var bize vakıflarımıza işte idare etme selahiyeti verin filan gibi konuşmalar için vakıflar genel müdürlüğüne geldiği zaman o kitabı da hediye etmiş genel müdüre o genel müdüre hem kendisi şifahen söylemiş hem de ben kitabında sonradan gördüm bize diyor sizin peygamberiniz tarafından gönderilmiş mektup var biz onu kilisemizin şeyinde saklıyoruz diyor yani demek ki Anadolu'da Güneydoğu Anadolu'daki Süryani kiliselerinde Ermeni kiliselerinde de Peygamber Efendimiz'in mektubu ulaşmış. Onlar da Müslüman olsunlar diye onlara da yazılmış. Ama onlar hala Hristiyan kalıyorlar. Allah nasip etmemiş demek ki doğru yolu göstermemiş. Şimdi bu Heraklius'e gönderilen mektup. Bismillahirrahmanirrahim. Peygamber Efendimiz Besmele ile başlamış. Yazdırma. Sonra ne demiş? Min Muhammed'in İbni Abdillahi ve Resulihi veyahut İbni kelimesi yoksa Muhammed, min Muhammedin Abdillahi ve Resulihi Hirakle azimir rumi Başlangıcı şöyle mektubun Bu Allah'ın kulu ve elçisi Muhammed'den Roma Doğu Roma İmparatorluğunun Ulusu Başkanı Herakle yazılmış mektuptur. Selamun Ala Menitbaal Huda. Hidayete ittiba edenlere selam olsun. Hidayete tabi olanlara selam olsun. Dikkat ederseniz Peygamber Efendimiz selamı boşa harcamıyor. Selam sana ey Heraklius dememiş. Selam sana ey Heraklius dememiş. Ne demiş? Hidayete ittiba edenlere selam olsun demiş. Yani sen hidayete girersen, Müslümanlığı kabul edersen selama erersin. Girmezsen sana bir şey yok demek bu. Tabi olursan selam sana olsun. Neden? İki sebepten. Bir... İnsan müşrik oldu mu peygamber efendimiz ona dua etse de tevbe istiğfar etse de müşrik olduğu için duası onu kurtarmaz. Kur'an-ı Kerim'de bildiriliyor ki اِنْ تَسْتَغْفِرُ لَهُمْ سَبْئِينَ مَرَّةً فَلَنْ يَغْفِرَ Yani müşriklere yetmiş defa söz verdim diye yani bir ee, sebepten dolayı tevbe istiğfar etsen dahi Allah onlara affı mağfuret etmeyecek. Münafıkları affı mağfuret etmeyecek diye Kur'an'da bildirilmiş. Demek ki iman şartı, asgari şart. O iman şartı olmadan bir kimseye, beri taraftan müminler dua ederler. Allah'ın evliyası dua etse, peygamberi dua etse, iman etmediği için o duadan bir fayda ona gelmez. Çünkü iman etmedi. Kur'an-ı Kerim'den bunu biliyoruz onun için peygamber efendimiz ona dua edemezdi henüz müslüman olmamış olan bir kimseye sana selam olsun diyemezdi peygamber efendimiz yasak kendisine yasak edilmiş çünkü dese Allah'ın hak peygamberi yarabbi yağmur yağdır dediği zaman bir hafta yağmur yağdı peygamber efendimiz minbere çıkmıştı elini tuttuğu yerde elini ovuşturduğu yerde hastalık geçerdi dua ettiği şey anında olurdu Minbere çıktı hutbe irade ederken köylünün bedevinin birisi oradan kalktı dedi ki Ya Resulullah, otlarımız kurudu topraklarımız susuzluktan çatladı Hayvanlarımız ve insanlarımız susuzluktan kırılıyorlar ölüyorlar dua et de Allah yağmur göndersin dedi Hava masmaviydi diyor rivayet eden ravi gökyüzü masmaviydi diyor hiçbir bulut yoktu diyor. Bunu böyle dediği zaman diyor. Medine'nin kenarındaki bir dağın adını söylüyor. Şu anda benim hatırımda değil. O dağın üzerinden bir atlı süvari gibi bir bulut peydahı oldu diyor birden diyor. Hani süvari böyle koştura koştura atını gelir. Bir bulut peydahı oldu diyor. Geldi diyor. Hızla geldi diyor. Peygamber Efendimiz dua ettikten sonra şakır şakır şakır şakır şakır yağmur yağmaya başladı diyor. Bir hafta yağmış kardeşler. Bir hafta yağmış yağmur. Bir dahaki hafta şey efendim o Bedevi diyor ki Ya Resulallah dua et de bu yağmur dursun. Çünkü sel basma başladı her tarafı. Peygamber Efendimiz tabi yağmur yağsın dediği için Yarabbi yağdırma demiyor. Diyor ki Yarabbi havalina diyor. Çevremize yağdır ya Rabbi. yani üstümüzden öbür taraflara rahmetin yağmasını kaydır. Edeb sahibi peygamber. Allah'ın sevgili kulu, seçkin kulu. Ve innekeyle alâ hulukin azim dediği kulu. Öyle her sözü şey. Onun için selam verdiği kimseye de bir kere selam vermeye selahiyetli olmadığı kimseye bedava efendim dua etmez. Sana selam olsun demez. O sebepten etse tutar. Onu etmediğinden etmemesi gerektiğinden ne demiş? Selamun aleyküm dememiş selamun aleyküm dememiş veyahut es selamu aleyke ya hirak dememiş. Ne demiş? Selamun ala men ittaba'l hüda. Allah'ın hidayetine ittiba edenlere, İslam'a girenlere imanı kabul edenlere doğru yola gelenlere selam olsun. Sen gelirsen sana da olsun. Gelmezsen sana bir şey yok demek yani. Bu sözün şeyi böyle bu kadar zarif, bu kadar güzel bir selam. Ama bazı gerekli görevi ifadan sonra Arapların böyle bir konuşmada söyledikleri sözdür bu. Yani üzerimize düşen vazifeyi eda ettikten sonra sadede gelelim filan manasına kullanılan bir sözdür. Emma sözü. Hutbelerde de biliyorsunuz elhamdülillah ve salatu selam getirildikten, şehadet getirildikten sonra emma ba'du feya ibadallah diye geçiliyor. Kitaplarda da öyle olur. Hamdele, salvele ve duadan sonra emma ba diye başlar şey. Emma ba'd. Senin edukebidi ayet-il İslam. Ben seni İslam dinine çağırıyorum diyor peygamber. İslam'a girmeye seni çağırıyorum. Ey Doğu Roma İmparatoru, Bizans İmparatoru Herakleios, ben seni İslam'a girmeye çağırıyorum diyor. Eslim teslem. Müslüman ol ki selamet bulasın. Çünkü dünyada imparator olmak insanı ahirette kurtarmayacak. Zengin olmak kurtarmayacak. Pehlivan olmak kurtarmayacak. Çevresinin geniş olması kurtarmayacak. Herhangi bir hatıra gelen güç kuvvet, dünyadaki efendim itibar edilen izzet vesilesi ahirette hepsi hepsi sıfırlanacak. Hiçbirinin kıymeti yok. Ahirette İman-ı ile ve kalbi selim ile gelenler mükafatlara erecekler, günahla gelenler, küfürle gelenler cezalarını çekecekler, cehennemi boylayacaklar. O bakımdan eslim, müslüman ol, selamet ki selamete eresin, selamet bulasın. Hem dünyada selamete erersin, hem de ahirette selamete erersin. Müslüman olursun, efendim, hem dünyanın mamur olur, hem ahiretin mamur olur, ahirette ebedi mutluluğa erersin dedi peygamber efendimiz müslüman olmak selamete ermek demektir Allah bizi müslüman etmiş elhamdülillah müslüman yaşasın. son nefesimizde imandan bizi mahrum etmesin imansız ahirete göçürmesin. çünkü öyle bir devirde yaşıyoruz ki bilhassa bizim devrimiz için hadis-i şeriflerde bilgi vardır kardeşlerim çok dikkat etmemiz lazım öyle bir hale gelecek ki insanlar dediği zamandayız allah Alem Sabahleyin mümin olarak sabahlayacak, akşama kafir olacak. Akşamleyin mümin olarak akşamlamış bir kimse sabaha kafir olarak kalkacak. Neden? Çünkü sabahleyin kalkar, sabah namazını kılar, gider bir gazete okur, iş yerinde. Efendim, küfür tepeden tırnağa. Efendim, imansızlık ha vay bilmem ne filan bir yanlış kanaat zihnine saplanır, kalbine saplanır, imandan gider akşama kafir olur. Akşamleyin eve gelir, akşam namazı kılar, yası namazı kılar, açar televizyonun şeyini, efendim bir konuşma dinler, bir, bir parça bir film, bir bilmem ne efendim oradan imanından mahrum olur, hadi kafir oluverir gider. Allah bizi Müslüman etmiş Müslüman yaşasın. Müslüman yaşadığımız gibi Müslüman olarak ölmeyi ahirette de cennetine cemalle ermeyi nasip edesin. Eslem Ey Heraklius, Müslüman ol ki selamet bulasın. Yüritik Allahu ecreken merrateyn. Allah sana Müslüman ol ki Allah sana ecrini kat kat versin. İki misli versin. İki misli vermesi nedir? Yani Müslüman olan Heraklius Müslüman olsaydı, Heraklius Müslüman olsaydı, o zaman ona Ecir niye iki misli verilecek? İzah ediyor Peygamber Efendimiz. İleride. Söyleyeceğim. Fe'in tevelleyte fe inne aleyke ismel erisiyin. Eğer sırtını dönersen, benim bu davetime icabet etmezsen, benim bu teklifimi kabul etmezsen ey yüz, eğer benim Müslüman ol çağrıma uymazsan, o zaman ne olur? Fe'in tevelleyte. Sırtını çevirip dönüp de vazgeçersen, gidersen, geri gidersen, Müslüman olmazsan, o zaman senin üzerine efendim sana tabi olan efendim tebaanın günahları da yüklenir. Çünkü onlar sana tabi. Erisiyin, erisiyin, yani fellahin e, demekmiş, yani tebaa kastediliyor. Ey Heraklius sen Müslüman ol Allah ecebini iki kat versin Eğer olmaz da sırt çevirir de geri gidersen o zaman sana tebaanın da vebali yüklenir buyurdu. İşte Müslüman kardeşlerim muhterem kardeşlerim her başkanın her reisin her hükümdarın her güç kuvvet sahibinin her emrinde insanlar olan, tebaalar olan gruplar olan kimsenin sorumluluğu budur. Eğer iyi başkanlık yaparsa gerideki arkasındaki, maiyetindeki insanların da sevapları kendisinin sevabına eklenir. Onun için müminlerin emirinin, başkanlığının ecri kat kat fazla olur. Eğer kötü idarecilik yaparsa kendisinin kötülüklerine, günahlarına tebaasını da kötü idare ettiği için onların kötülüklerinin veballeri de gelir, yüklenir, perişan olur. Ruzu maşerde her başkan, her idareci, her böyle sivrilmiş kişi, maliyetinde insan olanlar elleri boynuna böyle bağlanmış esir gibi gelecekler diyor Peygamber Efendimiz şeyde okuduk, geçtiğimiz haftaların hadislerinde okuduk, elleri boynuna esir alınmış böyle bazı kimseler getiriliyordu ya görüyorsunuz şeylerde boyunlarına böyle elleri bağlanmış esir olarak getirilecek bir şiddetli hesaba çekilecekler hesapları müsbet olursa kurtulacaklar hesapları menfi olursa hem kendi veballeri hem de kendi tebaalarının maiyetlerindekilerinin veballeri eklenecek burada bir ...en kötü hükümdarlardan birisinin misalini vereyim muhterem kardeşlerim... ...Hindistan'da... ...Ekber Şah diye birisi... ...Moğol imparatorlarından birisi... ...Efendim... ...İslam'ı değiştirmiş... ...ve din-i ilahi diye yeni bir din ortaya atmaya kalkmış... ...bin yıl tamam oldu İslam'ın hükmü bitti... Yeni bir din kuruyorum ben diye, yeni bir din, din kurmaya kalkmış. Namazı yasaklamış. Orucu yasaklamış. Haccı yasaklamış. Tesettürü yasaklamış. İneğin kesilmesini yasaklamış. Neden? Çünkü Hintliler ineğe tapıyorlar. Şimdi o şahsın vebalinin büyüklüğünü düşünün. Ama kim çıkmış? Onun devrinde İmam-ı Rabbani çıkmış, dikilmiş karşısına o İslam'ı orada böyle İslam'dan vazgeçilip başka bir din kurulduğu sırada onun için İmam-ı Rabbani oluyor. Onun için büyük şahıs oluyor. Allah şefaatlerine erdirsin. Şimdi bu şahıs Heraklius Müslüman olsaydı ecri iki kat olacaktı. Neden? Kendisinin Müslümanlığı yaptığı ibadetler, taatlerden bir sevap alacaktı. Bir de kendisi Müslüman oldu diye tebaası da uyuyacaktı. Kendisinin arkasından gelen insanların topunun Sevapları da ona eklenecekti. O fırsatı kaçırdı bu şahıs. Kaçırdığını sonra tarih kitaplarından biliyoruz. Kelimeyi, hadisi tamamlayayım. Ondan sonra onu anlatacağım. Arkasından Peygamber Efendimiz mektubun arkasına ayeti kerime eklemiş. Bu Kur'an-ı Kerim'den bir ayeti kerimedir. Buyuruyor ki yazmış arkasına Veya ehle kitap, ey ehli kitap. Telev ilah keimemetin sevavain beynenabe Beyneküm sizinle aramızda müşterek olan söze itikada inanca gelin Ellla nabu de illallah Allah'tan gayriye ibadet etmemek Velan düşrikbihhi şey en ona hiçbir şeyi ortak şerik koşmamak Velayette hııyla bağdna badan erbabbe mindyon Allah'ı bırakıp da insanlar olarak birbirimizi putlaştırıp Efendim ilah etmemek. ''Rab edinmemek'' e, kelimesi üzerine yani vahdet inancı üzerine Allah'ın varlığını ve birliğini efendim, e, kabul etmek esası üzerine gelin birleşelim diyor Peygamber Efendimiz. ''Muhterem kardeşlerim Hz. İsa da Allah'ın varlığına birliğine çağırdı ama Hristiyanlar bozdular.'' Üçlemeyi onlar sonradan çıkarttılar testesi. Musa aleyhisselam da Allah'ın birliğine çağırdı. Bütün peygamberler Allah'ın birliğine çağırdı. Hazreti İsa'nın Allah'ın birliğine çağırdığına Kur'an-ı Kerim'de delil var. Ayet-i Kerime var. Ayet-i Kerime'de bildiriliyor ki, rûz Mahşer'de Allahu Teala Hazretleri diyecek ki, buyuracak ki, Ya İsa, ey İsa, benim peygamberim, efendim kulum, efendim ey İsa, e entakul telinasi ve ümmiye ilahiy min sen mi söyledin insanlara Allahı bırakıp da Allah'tan gayri beni ve anamı put edinin ilah edinin diye insanlara sen mi söyledin ya İsa diyecek Allah Teala diyecek çünkü Meryem'e Efendim Hazreti İsa'ya tapınıyorlar ya şimdi ilah edilmişler ya ne diyorlar İsa Rab diyorlar. İsa Rab diyorlar Hristiyanlar Hz. İsa'yı şey diye Rab edinmişler haşa Sünne haşa sen böyle dedin mi ya İsa bunlara diye Kur'an-ı Kerim'de soracağını bildiriyor Hz. İsa'nın cevabı böyle yani insanın içinde böyle bir sevgi doğuyor yani yumuşak gayet edepli Rabb'inin sorusuna cevabı çünkü oyuncak değil Rabb'i soruyor diyor ki ya Rabbi ma kultü lehum illâ mâ emerteni bihi. Senin bana emrettiğinden başka bir şey ben onlara demedim Ya Rabbi. Sen bana ne emretmişsen onu söyledim. Ondan gayrı bir şey söylemedim Ya Rabbi. Allah'tan gayrıya tapınmayın dedim. Allah'ın varlığını, birliğini senin varlığını, birliğini söyledim Ya Rabbi diye Hazreti İsa seni tesbih ederim, tenzih ederim. Sana noksan sıfatlar yaraştırıp yakıştırıp eklerler, söylerler. Senin şanına layık olmayan şekilde seni tanırlar, inanırlar. Bu insanların şirklerinden, küfürlerinden seni tesbih ve tenzih ederim. Ya Rabbi diye e, cevap verdi Hazreti İsa aleyhisselam. İşte onlar da yine yanlış oda gidiyorlar. Arkasında diyor ki ayet-i kerimenin fe'in tevellev Ey müminler siz böyle din Hristiyanlara. Eğer onlar döner giderlerse, kabul etmezlerse, sırt çevirirlerse, bu davetinizi kabul etmezlerse onlara deyin ki işhedu bi بِاَنَّا مُسْلِمُونَ Bak siz dönüp gidiyorsunuz ya şahit olun biz bunları size söyledik biz Müslümanız. Siz ne, ne halt ederseniz edin ne cehenneme giderseniz gidin ki biz işte Müslümanız. Deyin diye Kur'an-ı Kerim bize bildiriyor. Elhamdülillah biz de Müslümanız. Biz Allah'ın varlığını, birliğini biliyoruz. Şimdi sorarım size kardeşlerim. Senin bu boya, bu posa, bu akla, bu fikre, bu güce, bu kuvvete, bu ele, bu ayağa, bu göze, bu kulağa, bu imkanlara, bu akla, bu fikre sahip olmanda senin bir fayın var mı? Yok. Bilmiyorum. Ben yapmadım. Ben yapmadım. Ben Bilmiyorum kendimi böyle gördüm benim haberim yok bilirim yapmış olsam bilirim akşam yediğim yemeği biliyorum yarın ne yapacağımı planlıyorum beni ben yapmadım ben yapmadım ha sen yapmadıysan seni yapan Allah seni yapan yaratan Allah işte ama ben annemden babamdan doğmuşum annem anneni babanı kim yarattı şimdi kısa bir kaçamak cevap verebilirler. Canım ben annemden babamdan doğmuşum. Annem babam evlenmişler ben doğmuşum. Anneni babanı kim yarattı? Dedem. Dedem de nenemden doğmuşlar. Onları kim yarattı? Bu böyle gider. Sonunda o adam köşeye sıkışır. Yani şimdi ben bu camide birisine kızıp da kovaladığım zaman kaçar ama nereye kadar kaçar? Duvara kadar kaçar. Duvardan sonra sıkışır. O adam da sıkışır sonunda biz madem kendimiz yarat, kendimizi yaratmamışız, o halde yaratılmışız yaradanımızı bilelim Allahu Teala Hazretleri bizi yaratmış, bunu bilelim bilmek yetmiyor, yani kendisine bu aşikar bir şey, akıl, mantık bunu gerektiriyor ben kendim yapmadım, o halde beni birisi yapmış, yaratmış çatmış, çatıştırmış, kaşımı, gözümü, kulağımı, ne mükemmel tarzda her şeyim mükemmel, hafızam var, eskileri hatırlayabiliyorum Aklım var, ileriye dönük planlar yapabiliyorum, gücüm var, kuvvetim var, elhamdülillah. Bir de tabii adama soracak, soru yağmur var elimizde yani böyle bir münkeri bombardımanla tutarız, ayakta kalması mümkün değil. Sen doğdun, kepaze, bir karıştın veya iki karıştın yani 22, 22 daha 44, 44 45 santim boyun vardı, bu kadar bile yoktur kimse 30 santimdir. Şöyle bacağınımdan tutar. eve kaldırır havaya. 30 35 santim, 40 45 santim. 3, 3 kilo, üç 3,5 kilo, 4,5 kilo. Nihayet o tosun gibi maşallah 6 kilo bir bebek. Yemesini bilmez, içmesini bilmez, yürümesini bilmez. Hiçbir şey bilmez. Bir aciz bir işare mahluk. O halde kaldı mı mahvolur gider. Eğer annesi babası bakıyor da ondan öyle oluyor. Ya peki hasta olduğu zaman doktor doktor dolaşıyorsun da bazen iyi olmuyor da ölüyor. Annesi babası ne kadar istiyorlar ah bir tanecik evladımız ah bir kurtulsa diye çırpınıyorlar ama ölüyor. Demek ki yaşatmak da annesinin babasının elinde değil. Bizim de öyle. Demek ki yaratan başka, yaşatan başka, düzenleyen planlayan başka. Yani annemiz babamızdan doğmuşuz ama annemiz babamız bizim kaşımızı gözümüzü çizmemişler ki. Boyumuzu posumuzu tazim etmemişler ki. İşte öyle, bir kanunu ilahi evlenme süretiyle insan doğuyor. Ama nasıl doğacağından haberleri yok. Bazen sakat doğuyor, hiç isterler miydi sakat doğmasını? Ama sakat doğdu. Bazen yanıp yakılıp ah bir erkek çocuğumuz olsa diyorlar, birinci çocuk kız oluyor, ikinci çocuk kız oluyor, üçüncü çocuk kız oluyor, dördüncü çocuk... Yarabbi oğlanı ver, vermiyor. Yani elinde bir şey yok çünkü. Annenin babanın da elinde bir şey yok, aklı olan insan... Bunu aşikar olarak görür ve bilir. Yaratmak elinde değil, cinsiyetini tayin etmek elinde değil, yaşatmak elinde değil, büyütmek elinde değil. Çok zengin bir ailenin çocuğu vardı, zengin köşkleri var Erenköy'de bilmem nerede, parası anasının babasının akıyor oluk gibi, münevver insan, zengin insanlar, dünyanın bütün imkanları şey, bodur. Ha şu kadarcık küçücük bir çocuk, eline büyüyor, boyuna büyümüyor. Besliyorlar, besle babam besle, vitaminler şeyler, boyuna büyüme. Hadi büyüt bakalım, büyüt bakalım, büyütemiyorsun. Onun için insan azini bilip, kadir'e mutlaka teslim olmalı. Mahluk olduğunu bilip, halik'ı azime teslim olmalı. Efendim hayatının ölümünün elinde olmadığını bilip, muhi ve mümit olan Allahü Teala Hazretlerine insan teslim olmalı. Bilmiyor, teslim olmuyor cehenneme kadar görünüyor. Akıl var çünkü mantık var. Şu kainatın mesela alimler incelemiş. Einstein Yahudi alimi, büyük alim şey, astronom, fizikçi Nobel ödülleri falan almış adam. Allah'a inanır mısın diyorlar. Kilki gibi Yahudi adam. Kapı kapı dolaşıp Yahudiliğe iane toplamış Amerika'da. Yani sen Allah'a inanıyor musun diyorlar fizikçi olarak. Diyor ki kainatın yıldızlar aleminde galaksilerde, güneşlerde güneş sistemlerinde yıldız sistemlerinde öyle mükemmel bir ahenk var ki. Atom aleminde öyle muhteşem bir ahenk var ki bu kendi kendine olamaz. Matematiksel bir düzenleme var. Tesadüfle izah edilmeyecek bir intizam var. Katsayılar kusursuz geliyor. Katsayıların yani matematik formüllerinde katsayıların kusursuz olmasından bile delil çıkartıyor adam. Düzen var, intizam var işte bu küçük kainattaki yani mikrokozmos dediği atom alemindeki ve büyük kainattaki yani makrokozmos dediği efendim uzay alemindeki düzenin sahibine ben inanıyorum diyor. İnanç buysa diyor ben inananların başındayım diyor. Mecbur yani aklı başında olan insanın ...tabiat bilgini olsun, tabip olsun, astronomcu olsun, fizikçi olsun, kimyacı olsun inanmaması aptallığındandır. Yani bazı insan okuduğu ilmin felsefesini yapamaz, derinliğine dalamaz ondandır. Adam münkür, hocam doktor bir tanıdığım var münkür, Felsefesini yapmıyor tıbbın, insan vücudunu incelemiyor, şu gözün harikalarını görmüyor, şu beynin harikalarını görmüyor. Şu kasların, şu sinir sisteminin harikalarını görmüyor. Ondan inanmıyor. Felsefesini yapmaya bakıyor ki adam kumarda, içkide, pokerde, eee zinada vakti öyle geçiyor. Düşünmeye vakti bulmuyor. Doktorluk diploması almasından faydalanarak etrafa çalım satıyor. Yoksa kafası çalıştığından değil. Yani felsefesini yaptığından değil. Her her işin erbabı var. Öteki felsefesini yapan Einstein yani hem fiziği hem astronomiyi inceliyor hem de felsefesini yapıyor işin. Adamlar yani derin alim oldu mu genişletiyor bilgisini, sebeplerini araştırıyor. Bak geçen gün gazetede okudum, utangaçlık neden oluyor diye incelemişler adamlar. Utangaç bazı insan böyle mahcup, utanıyor neden? İncelemişler incelemişler, irsiyetten gelebileceğini de tespit etmişler. Her şey bir inceleme mevzu. İncelediği zaman insan gerçekleri bulur. İşte böyle peygamber efendimiz bütün çevredeki hükümdarlara mektup gönderdiği gibi Herakli de mektup gönderdi. Kimden bu rivayet, bu hadisin rivayeti? revahul Bukhariyyü ve Müslümün an Ebi Sufyan'a bu hadisi şerifi Ebu Sufyan rivayet etti. Buhari'nin ve Müslim'in sahih kitaplarında var. Yani hadis-i şerif sahih. Ebu Süfyan Heraklius'un bu mektubunu burada anlatmış ya, bize rivayet etmiş ya, Peygamber Efendimiz'in böyle mektup yazdığına rivayet etmiş ya, kendisi Buhari'deki izahata göre anlatıyor ki henüz daha Peygamber Efendimiz'le mücadele ederken, Mekke'de müşrik iken ve peygamber efendimizle savaşırken biliyorsunuz Ebu Sufyan efendim Mekke-i Mükerreme'nin fethine kadar Uhud Harbi'nde, Bedir Harbi'nde Kureyş'in başkanı olarak mücadele etti. Peygamber efendimizle Mekke'nin fethinde Müslüman oldu. Yani Müslüman oldu onun için radıyallahu anh diyoruz ama daha önce efendim şeydi idi. Peygamber efendimizle uğraşanlardan birisiydi. Peygamber efendimize inanmadığı zamanda. Henüz mümin olmadığı zaman da Şam'a bir ticari ziyarete gidiyor. Bir sebeple Şam'a gidiyor. O sırada Bizans imparatoru da ordusuyla böyle Suriye taraflarına gelmiş, Şam'da efendim bulunuyormuş. Dumaşki şehrinde yani bulunuyormuş ve Hicaz'dan bir peygamber çıktı haberi kendisine geliyor. Şeye Heraklius'e Hicaz'dan bir peygamber çıktı haberi kendisine geliyor. ...ve bu peygamberin... ...nasıl bir kimse olduğunu anlamak istiyor. Haber toplamak istiyor. Ordusunu toplamış, savaş olacak. Nitekim Müslümanlar ve Bizanslılar arasında... ...Tebük çevresinde savaşlar oldu yani... ...o devirde. Bilgi toplamak için... ...diyor ki o belde, belde ahalisinden birisini... ...tutun getirin bana. Bulup getiriyorlar Ebu Süfyan'ı. Mekkeli adam... ...ticaret için gelmiş oraya... Efendim, Ebu Sufyan'ı Heraklius'un karşısına getiriyorlar. Heraklius'e anlatıyor şeyi. Ama kendisi henüz inanmış değil. Heraklius soru soruyor. Diyor ki bu şahıs sizin kavminizin eşrafından mı? Yoksa kenar mahallelerden böyle sopu, soyu sopu belli olmayan bir kimse mi? Hayır. Bizim soylu bir ailemizden diyor. Onu söylemek zorunda. Aksini söyleyemez. Çünkü başkalarına da soracak hükümdar yalan söylemesi mümkün değil peki diyor yani onun ahlakı böyle daha önceden hani aranızda yaşamış böyle aldatmacası bilmem e, yalancılığı sahtekarlığı vesairesi hayır dürüst insandır Muhammed el emin diye tanınır güvenilir insan diye tanınır filan diye böyle çeşitli sorunları soruyor soruyor soruyor soruyor çeşitli bilgileri aldıktan sonra bu mektupta geliyor kendisine Heraklius'e. O zaman Heraklius diyor ki bunlar gösteriyor ki o şahıs peygamberdir. Bize eski kitaplarda anlatılan peygamberdir bu şahıs. Hak peygamberdir. Ben de ona iman etmeyi uygun görüyorum diyor. Fakat bunu böyle bir toplantı yerinde hükümdarın etrafında adamları, saray erkanı, komutanlar vesaire filan hepsinin olduğu kalabalık bir yerde böyle bu münazara konuşmalar, bu mektubun gelmesi, okunması, tercümesi böyle cereyan etmiş. Ebu Sufyan da orada, mektubu getiren de orada. Şimdi bu böyle cereyan edip de o böyle İslam'a meyledince bir gulgule kopuyor salonda. Aa olur mu, nasıl olur, bilmem ne filan artık neler dedilerse o hükümdarın etrafındaki o kalabalık ...büyük bir hoşnutsuzluk... ...ve homurtu meydana gelince... ...herakli yüz, yüz seksen derece... ...çark ediyor. Yani tam yüz geri dönüyor... ...ve diyor ki... ...ben sizin... ...dininize... ...bağlılığınızı denemek için... ...sizi imtihan ettim. Mahsustan söyledim diyor. Yani Hristiyanlara... ...efendim ben size mahsustan söyledim diyor. Filan iş böyle kapanıyor... Demek ki muhterem kardeşlerim, eee şahsen bu işin doğruluğunu kavramış fakat imparatorluk elden gitmesin diye çevresindeki insanlar kendisine efendim karşı çıkmasınlar, kendisiyle bir mücadele kopmasın diye bu işi geçiştirmiş bir kimse olarak görünüyor. Yani Habeş İmparatoru gibi Müslümanlığı kabul etmemiş. Buradan başka bir hadisi şerife geçmeden efendim İran'a gönderdiğini ne oldu diye onu da kısaca söyleyelim İran'a da bir elçi gönderdi Peygamber Efendimiz İran'ın başında Salsani hükümdarı vardı o Salsani hükümdarına elçi gitti buna benzer bir mektup bu mealde bir mektubu ona okudu İran hükümdarı çok bir bir kimseydi Peygamber Efendi'mizin mektubunu çar çar çar çar çar parçaladı. Ve elçisini de öldürdü. Vay benim idarem altındaki bir ülkeler. O zaman Yemen'i filan İranlılar istila etmişler. Arabistan'a hakim durumdalar. Sasani'ler oralara hakim olmuşlar. Suriye'de Bizanslılarla hudut durumdalar şeyde. Yani Irak filan da onların elinde. Suriye'de hudut durumdalar. Ve Peygamber Efendimiz'in gönderdiği sahabeden olan mektubu getiren şahsı da orada öldürtüyor. Halbuki elçiye zeval yoktur. O da bir mektup yazsın cevabını şey yapsın elçiyi de öldürtüyor. Peygamber Efendimiz Mek şeyden, Hicaz'dan Medine-i Münevvere'den diyor ki Mektubumu parçaladı Allah da onun mülkünü parça parça parçalasın. Elçimi öldürdü. Onu da efendim Allah böyle e, cezası versin diye dua edince az bir zaman geçmeden ülkesi parça parça parçalanıyor şeyin Sasani İmparatorluğu'nun ve kendisi oğlu tarafından bıçaklanıp öldürülüyor. O da kafirin cezası. Yani Allahu Teala Hazretleri durumuna göre muamele. Bizans İmparatoru münafıklık yapmış, bir kabul etmiş, bir bir adım atmış, bir geri çekilmiş. Onun durumu öyle. Öteki şiddetli kafirlik yapmış, domuz gibi mektubiyat yırtmış, adam akıllı şeylik yapmış, ona ceza onun yaptığı iş cinsinden geliyor. Necaşi, vallahi bu söylenenler doğru diyor. Ben ben de Hz. İsa hakkında bundan başka bir karahate sahip değilim diyor. Mekke'nin müşrikleri, Habeş İmparatorluğu'na, oraya hicret eden Müslümanları kötü göstermek için diyorlar ki, ey hükümdar bunlar sizin dininize karşıdır, bunlar sizin dininize ağır sözler söylerler diyorlar. Ne söylermiş diyor? Bunlar diyorlar, Hazreti İsa'nın tanrılığını kabul etmez. O da bir kuldu der diyor. E, Hazreti Meryem onun annesidir. efendim e, Masum bir bakiredir diye söyler diyorlar. Onları böyle dinledikten sonra Hazreti Cafer Tayyar Hazretleri ile olmuş münazara, yani o Mekke'nin müşriklerinin elçisiyle Müslümanların oradaki başkanları karşılıklı hükümlerin karşısında konuşmuşlar. O Müslümanların dediklerini dinledikten sonra diyor ki ben de Hz. İsa hakkında bundan başka doğru kanaat bilmiyorum diyor. İşin doğrusu budur diyor. Bu doğrudur diyor ve o müminleri o şey gelip teslim alıp da Mekke'ye götürüp işkenceyle öldürmek isteyen müşriklere vermiyor o hükümler. Hem mertlik yapıyor hem onların haklı olduğunu itiraf ediyor hem de İslam'ı kabul ediyor. Ona Peygamber Efendimiz cenaze namazı kıldı dua etti. Onun mükafatı öyle. Bak kaç çeşit insan. Birisi inandı, Peygamber Efendimiz'in duasına mazhar oldu, cenneti kazandı. Ötekisi kalben inandı, kalben inandı ama inancının gereğini yapamadı, efendim münafık durumuna düştü münafık durumuna düştü. Orada ölüm pahasına da olsa, hükümdarlık elden gitmek pahasına da olsa hak dindir bu diyecekti. Onun ben kölesiyim diyecekti. Ben inandım diyecekti. Siz inanmıyorsanız inanmayın diyecekti. Defolun gidin diyecekti veyahut ikna etmeye çalışacaktı. Veyahut onlar onu öldürseler bile öldürün, korkmuyorum diyecekti. Çünkü Firavun'un tehdidine Musa aleyhisselam'ın mucizelerini gören Mısırlı sihirbazlar ne dediler? Fakduma entekat, inlematakti hazihil hayatet dünya. Ne ne hükmedersen et, öldürürsen öldür, bacaklarımızı kesersen kes, kollarımızı kopartırsan kopar. Korkmayız, sen burada hükmedersin, biz Allah'ın huzuruna gideceğiz, orada mükafatı almaya talibiz. Senin tehdidinden korkmuyoruz. Diyebildiler firavuna. O adamlar firavun gibi azılı, ben tanrıyım diye kendisine insanları taptırtan bir azılı herife. Böyle mertçe konuşabildiler de yüz kendi tebaasından komutanlara bu doğru dindir deyip doğruyu söyleyemedi. Ondan ceza görecek. Yani kalben inanması yetmeyecek. Ondan ceza görecek. Ötekisi, ötekisi adam akıllı aşırı zıpırlık edepsizlik yaptığından mülkü parçalandı. Müslümanların eline geçti. Tahtı eline geçti. Tacı eline geçti Müslümanların. Efendim hazineyi i eline geçti. Ve çocuğu tarafından öldürüldü. O da öyle. allah Teala Hazretleri her işi hikmetle yapar muhterem kardeşlerim. Onun hikmetlerini görüp de ona güzel kulluk etmeyi Rabbimiz cümlemize nasip etsin. Bu hadis-i şeriften çıkan ders çoktur tabi de. Her cümlesinden binlerce dersler, hikmetler çıkar muhterem kardeşlerim. Nasıl Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendisinin yaşadığı devirdeki büyük güçlüklere Ulaşım ve haberleşme imkansızlıklarına rağmen İslam'ı Mısır'a, Habeşistan'a, Sasani'ye, İran'a, Irak'a, Bahreyn'e, Umman'a nasıl yaymışsa, nasıl tebliğ etmişse bizim de asıl vazifemiz hepimizin, yalnız başında sarığı olan hocaların değil köşüde vazilen, camide namaz kıldıran hocanın değil, bütün müslümanların asıl vazifesi peygamberimizin bu işin devam ettirmek. Hocam ben mühendisim. Hayır. Sen buraya mühendis olarak gelmedin. Sen buraya Allah'a güzel kulluk etmek için imtihan için geldin. Mühendisliğin yan bir işti. O beni ilgilendirmez. Sen Allah'ın dinine yardım edeceksin. Hocam ben doktorum. Ben onu bilmem. Arada fırsat bulursan hastaları da tedavi et. Nasıl için Allah'ın dinine hizmet etmek. Hocam ben öğretmenim, ben askerim, ben bilmem memurum, ben amirim, çiftçiyim, köylüyüm, şehirliyim, ne olursa ol. Olur. Asıl vazifen Allah'ın dinini öğrenmek, öğretmek, yaymak, Allah'ın dinine hizmet etmektir. Ötekisi bir geçim vasıtasıdır. Olsa da olur, olmasa da olur. Memur olsan ne olacak? Olmasan ne olacak? Çiftçi olsan ne olacak? Olmasan ne olacak? Doktor olsan ne olacak? Doktor olmayanlar ölüyor mu? Yani hiçbirisi önemli değil. Önemli olan imandır. Hükümdar olmak da önemli değil. Heraklius hükümdar olduğu da ne oldu? Hüsrev Perviz hükümdar olduğu da ne oldu? İran'ın Sasani İmparatorluğu ne oldu? Hepsi geldi geçti. Bu nevbet mi zennet der kasrı mi kunet der kasrı kayser ankebut Bu nevbet mi zennet ber taremi efrasiyab perdedarimi kunet der kasrı kayser ankebut Efrasiyab'ın sarayında baykuşlar ötüyor. Efendim, Bizans Kayseri'nin e, malikanesinde örümcekler perdedarlıklar yapıyor. Ne demek? Hepsi yıkılıyor. Hepsi harabe oluyor. Baykuşlar ötüyor. Örümcekler yuva yapıyor. Dünya saltanatı kimseye kalmıyor. Hayat kimseye kalmıyor. Hepimiz öleceğiz. Bir gün geleceğiz hepimiz öleceğiz. Ben doktordum yarabbi bana cennette iyi bir köşe ver. Ben mühendistim yarabbi bana cennette şöyle mevkimle mütenasip bir yer ver. Bakanlık yaptım, memurluk yaptım, müdürlük yaptım, müsteşarlık yaptım. Dünyada altımda efendim makam arabaları vardı. En insanlar vardı. Onun için dünyadaki gibi güzel bir mevki ver diyecek durumu yok kimsenin. Herkes inküllü Nefsin illa Atir Rahmane abda. Herkes kul olarak gidecek oraya, herkes soyunmuş olarak gidecek. Efendim gurlen, efendim uryen, böyle e, çırl çıplak gidecek. Arasından doğduğu gibi gidecek. Üstünde ne rütbe bulunacak, ne başında taş bulunacak, ne sırma bulunacak, ne apolet bulunacak. Herkes Rabbinin huzuruna öyle varacaklar. Efendim. İlla men etallâhe bi kalbin selim Yani ancak Allahu Teala hazretlerine selim bir kalp ile gidenler iman-ı kamil ile gidenler kâr edecekler Buranın köleleri ahirette bey olabilir Buranın fakirleri ahirette zengin olabilir Buranın düşkünleri ahirette mevki, makam, rütbe, mertebe sahibi olabilir. Buranın efendim çok yüksek mevkilerinde olan insanlar da ahirette Kölelerine muhtaç duruma düşebilir. Kölelerine el açacak, avuç açacak, yalvaracak duruma gelebilir. Allah dünyanın bu hakiki çevresini görüp de Allah'a güzel kulluk etmeye cümlemize nasip eylesin. Bu hürmeti esrarı suretül Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim.